Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vadettiği ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.